Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım 2015 Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Geçmiş iki hafta içinde beynin özellik prensiplerine girdik ve sırayla bunları anlatmayı sürdürüyoruz. İki hafta içinde genel bir girişten sonra birinci bütünsellik prensibini örneklemeye çalıştım. Bundan son derece önemlidir. Biliyorsunuz bunları anlatırken mücadele ettiğimiz bizi gerilere doğru çeken temel bir etken beynin bilinmezliği, beynin bilinemezliği efsanesidir. Ağzımızı beyin adına her açtığımızda karşımızdaki insanların yüzlerinden dinleyici kitlesinden çok net olarak algıladığımız bir şey var. O da bir şekilde insanların zihninde beynin bilinemeyeceği, beynin bilinemeyeceği ve öğrenilemeyeceği varsayımı Adeta gizli bir din olarak yerleşmiş. Temel mücadelemiz bu konuda oluyor. Ve oldukça da zorlandığımızı, ama yıllar içinde yani zorlandığımızı söyleyebilirim. Biz işimizi sürdürmeye devam edelim efendim. Ee, şu anda bu konuda kendi yazdığım temel beyin bilgisini ellerimde tutuyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer beyin bilinemezseydi veya beynin keşfedilmesi söz konusu değilsen e, olmasaydı e, bu bilgiler nereden gelmiş oluyordu ve ne şekilde e, bu şeylere sayfalara dökülmüş oluyordu. Ben de kendi adıma sizlerden bu beynin bilinmez diye keşfedilemez diye efsanesinin etkisini al fazla kalmamanızı e, diliyorum. Bugünkü programda birinci, son iki programda beyinde bütünsellik basitten karmaşa doğrudur. E, alanına girmiştik ve örneklemiştik. Bugünkü programda ise her beyin bölgesi diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalışır e, prensibine gireceğiz. Ee, bazı ifadeler çok normal ve basit olarak da kabul edilebilir. Her beyin bölgesi diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalışır. Ama bu işin tarihine baktığınızda örneğin 50-60 sene önce e, böyle bir şey bilinmiyordu. Her beyin bölgesinin kendi başına çalıştığı zannediliyordu ve kendi başına işlev gördüğü zannediliyordu. Dolayısıyla e, öyle bir anlayış vardı ki bir beynin içinde ufak ufak çok sayıda beyin var anlayışı sürüyordu. Onun dışında e, iki hafta önce Einstein'in beyni e, vasıtasıyla e, örneklediğim beyin anlayışında beynin ancak %10'u bilinebilir şeklinde bir anlayış vardı. Daha sonra plastiste esneklik kavramı ortaya konuduktan sonra beynin geri kalan yüzde doksanını da işlev gördüğü ve beynin 90 artı 10 yüzde yüzünü her olayda birlikte çalıştığı anlayışla gelindi. Ve bu anlayış sadece statik olarak bir hemar çektirip beyin yapılarına bakarak veya beynin bölgesel işlevleriyle uyararak sonuçları değerlendirerek anlaşılmış bir şey değil. Bu anlayışlar daha çok dinamik tetkiklerle geliştirilmiş anlayışlar. Örneğin beynin bir glikozu oksijeni nasıl kullandığı test edildiğinde yani metabolik tetkikler yapıldığında beynin beynin oksijen ve glikozu kullanmasında bölgesellik olmadığı daha çok yaygın ve bir işlevi ortaya koysa bile daha yaygın bölgeler tarafından bunun metabolize edildiği kullanıldığı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde elektriksel tetiklerde yani e, kısacası bir beyin elektrosu çektiğimizde beynin hücrelerinin taşıdığı elektriği gördüğümüzde tabii ki o elektriğin nereden geldiği bellidir ama bütün bu elektrik kaynağı olan e, bölgelerin birlikte çalışarak bir insan elektrosu oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla beynin bir bütün olarak çalıştığı kesin. Ama nasıl bütün olarak çalıştığı kesin holistik anlamda her bölgenin aynı şeyi yapması anlamında değil. Farklı farklı beyin bölgelerinde yaptığı işlerin bir bütün olarak algılanmasıyla ortaya çıkan bir tablo bu. Her beyin bölgesi Diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalışır. Bunun örneklerine yavaş yavaş girelim ve e, aslında geçen programda basitten karmaşa doğru beyindeki yapılanmayı örneklerken e, bunu yeteri kadar örneklemiştim aslında. Yani bu manada ikinci bütünlük prensibi birincisine sıkı sıkıya bağlıdır. Yani her beyin bölgesi diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalışır prensibini birinci prensip olarak basitten karmaşaya doğru Çalışırla birlikte harmanlarsak ortaya tek bir prensiple ortaya çıkartabiliriz. Bu özel prensip şöyle olabilirdi. Her beyin bölgesi basitten karmaşaya doğru bu yapılanma içinde diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalışır. Şeklinde olabilirdi. Ve o örnekleri tekrar hatırlamamız gerekirse bir nesneyi tutmuştuk. Ondan sonra onun hemen yanındaki bir bölge vasıtasıyla nesneyi kullanmıştık. Nesnenin kullanımını ortaya koymuştuk. Ve yine ona yakın bir bölge yoluyla da nesnenin hangi amaçla ve hangi ortamda kullanılacağını karar vermiştik. Bunu Hissiyet anlamında, işitme anlamında ve görme anlamında da örneklemiştik. Dolayısıyla beyindeki e, bütün bölgelerin beyindeki diğer bütün bölgelerle birlikte çalıştığı çok net olarak ortaya çıkıyor. Zaten eğitimsel amaçlar dışında beyne bir bütün olarak baktığımızda onur bölgesel olarak, loblar olarak Aşılmaz duvarlar içinde olmadığını ve aralarında kesintiler olmadığını çok net olarak biliyoruz. Hatta bir seferinde verdiğim örneğe bağlı olarak e, tekrar söyleyeyim. Bir lobdan diğer loba geçişte sadece bir girinti söz konusudur. O lobdan çıkıp başka bir loba girişte ise yine sadece bir ufak bir girinti söz konusudur. Bu girinti bir önceki lobun bir bölgesinin bir sonraki lobun bir bölgesiyle birleştiği bölgedir. Köprü kurduğu bölgedir. Dolayısıyla beyindeki bu yüzey anatomisine baktığımız zaman zaten genel anlamda her bölgenin diğer bölgelerle ilişki içinde olduğunu görüyoruz. Ama eğitim amacıyla bu iş öğretilirken bir lob anlatılıyor ve lobun İçinden çıkıp başka bir loba e, girmek için sanki bir sedde atlanıyor veya bir duvar atlanıyor. Öyle bir şey yok. Yani pratikte de beyin böyle çalışmıyor. Bunun en önemli en, en basit örneklerinden bir tanesi e, elimizi yandığı veya acıdığı zaman geri çekmemizdir. Yani elimizin ağrı duyusu acı duyusu e, üst yan lob tarafından algılanır ve elimizi çekmemiz ise onun önündeki hareket lobu vasıtasıyla olur. Diğer örneklerde de söylediğim gibi karmaşık bölgelerin işlevleri tarzında bir şeyin sesini duyduğumuz zaman hissini alabilmemiz, bir şeyin rengini gördüğümüz zaman ağırlığını ve cisminin derinliğini anlayabilmemiz işte bu kesiksiz çalışma prensipleri yüzündendir. Dolayısıyla her beyin bölgesinin girişlere sahip olduğunu ve diğer beyin bölgeleriyle birlikte çalıştığını kabul etmemiz bizim ikinci mütünsellik prensibini ortaya koymamızı sağlıyor. Ama burada da kurallar var. Kurallar var. Kurallarından en önemlisi beyindeki bölgeler yakın komşuluk esası üzerinden çalışır. Yani bir beyin bölgesi bir beyin bölgesinin en fazla ilişkide bulunduğu bölge kendisine en yakın olan bölgedir. Ve uzak beyin bölgeleriyle ilişkiler de bu yakın beyin bölgeleri üzerinden olur. Yani beynin diyelim ki ön lobunun ön bölümündeki bir bölgeyle arka lobunun en arkasındaki bölge direkt olarak birbirine bağlanmaz. Bu beyni nasıl çalıştığını anlamak için çok önemlidir. Nasıl bağlanır? Örlober önce kendi içinde bağlanır. Ondan sonra komşuluk alanları vasıtasıyla bağlanır. Ve giderek arkadaki bölgeye kadar bu alanlar gider. Bu niye önemlidir? Bu ortaya konulan işlerinin Hangi aşamalardan geçtiğini anlamamız bakımından çok önemlidir. Yani beynin bir anda çok kar karmaşık bir işlevi e, anında ortaya koymadığını bir hazırlık ve harmanlanma aşaması geçirdikten sonra ortaya koyduğunu gösterir. Geçen programda Sezan örneğindeki e, kastım oydu. Yani beyin bize bir çıktı verir ve biz zannederiz ki o çıktı bir anda beyinde oluşmuş ve sonuç olarak bize e, işlev olarak yansımış. Yanlıştır. Beyinde bu kadar anatomik bölüm bölgeler bu kadar işlevsel bölgeler varsa ve bu bölgelerin arasında konuşuluk ilişkileri varsa hiçbir zaman beyindeki tek bir bölge çok karmaşık bir işlevi bir kendi başına ortaya koyamaz. Ancak yardımlaşmayla ortaya koyar. Bu çok önemlidir. Çünkü bu yardımlaşma bize giderek beynin bir enformasyon ağı olduğunu, bir fabrika olduğunu, beynin adım adım bazı işleri e, tuğla, üzerine tuğla koyar gibi Yaptığını gösterir. Ancak insan öyle zannetmez. İnsan örneğin bir elmayı gördüğü zaman elmayı anında şekliyle, rengiyle ne an nasıl olduğunu bilgisiyle birlikte görür ve zanneder ki beyin bunu tek bir bölgeyle yapıyor. Yanlış. Beyin o kadar hızlı çalışan bir organdır ki bizim fark edemeyeceğimiz kadar hızlı düşünür ve fark edemeyeceğimiz kadar hızlı üretimde bulunur. O elmanın özellikleri, şekil özelliği, renk özelliği ve nereye bağlı olduğu özelliği, hangi besin kategorisine ait olduğu özelliğinin hepsi, farklı farklı beyin alanları tarafından hazırlanan bilgilerin birleştirilmesiyle olur. Ama biz hiçbir şekilde onun hazırlanmış bir işlev olduğunu, sentez bir işlev olduğunu anlamayız. Çünkü zihin son derece hızlı çalışan ve bize çalıştığını bile fark ettirmeyen, bir anda her şeyi algılatan veya gördüren bir fenomendir. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla hiçbir beyin bölgesi tek başına hiçbir şey yapmıyor, bir beyin bölgesi işlevine göre, görevine göre veya yapacağı işe göre diğer beyin bölgeleriyle ilişki içinde ve birlikte yapıyorlar. Dolayısıyla bu eskiden inanılan beynin yüzde 10'u çalışıyor, yüzde 10'unu biliyoruz e, hipotezinin, efsanesinin yıkılışı oluyor. Aynı zamanda Mail bütün bölgeleriyle bütüncül olarak çalışır. İsterseniz örneklere devam edelim. Bir ses duyduğumuzda aynı zamanda neyin sesi olduğunu da anlarız. Ve önce ses duydum arkadan da şu, şunun, şunun sesini duydum demeyiz. Bir ses duyduğumuz zaman finajanın sesi deriz. Şu neslerin sesi deriz, Şu kuşun sesi deriz. Yani beyin bize bir menü sunuyor. Ve çıktı sunuyor daha doğrusu. Ve bu çıktıyı biz beynin çalışma biçimiyle karıştırıyoruz. Hayır. Beyin önce sesi duyar. Ondan sonra sesler neyin sesi olduğuna geçer. Ve neyin sesi olduğundan da sesin amacına ve mesajına geçer. Beyin böyle çalışır. Elma örneğinde yine görsel olarak beyin öyle çalışır. Peki düşünce planında beyin nasıl çalışır? Düşünce lobundan şu ana kadar bahsetmedim. Ama düşünce lobunu ağırlıklı olarak söz konusu edebileceğimiz bir örnek var. Beynin mantıklı düşünme lobu ön lobdur. Yani hareket lobu dediğimiz lob ön bölgeleriyle aynı zamanda mantıklı düşünme logudur. Mantıklı düşünme bir beynin çalışmasının dışında çalışmaz. Yani birçok insan, bu arada bazı öğrencilerim dersler sırasında algı e, merkezlerinin e, izlerimlerine acaba beyin mantıksal olarak nasıl düzeltiyor? Mantıksal olarak nasıl? E, doğru olarak izah ediyor diye sorundan soruyorlar. Hatta bazı öğrenciler beyin mantık sistemi olduğu sürece nasıl yanlış inanıyor? Nasıl yanlış yapıyor? diye soruyorlar. Buradaki yanılgı beynin her türlü yanlışı düzeltici düzeltici ve doğrulayıcı bir organ olduğuna inanılmasından kaynaklanıyor. Bu yanlış bir inançtır. Beyin yanlışları doğrulayan, doğruları yanlışlayan bir organ değildir. Beyin bir inanç organıdır ve inanç motorudur. Siz neye inanıyorsanız beyin onu doğrular. Dolayısıyla bütün algı merkezleriyle beynin mantıkla ilgili e, pozitiflikle ilgili merkezleri algı merkezlerinin kontrolü altındadır. Böyle olmasaydı, böyle olmasaydı herkes kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanmazdı. Oysa bak baktığımız zaman özellikle de politika alanında hiç kimsenin günün birin birinde çıkıp ben zamanında yanlış şeyler söylemişim, yanlış şeylere inanmışım dediğini görmediğimiz gibi aynı şekilde benim siyasi inancım içinde doğrular da var yanlışlar da var diye bir politika ile ilgili hatta bir gazeteyi okuyan bir insanda bile bunu göremeyiz. Niye? Çünkü o kişinin beyni yaptığını doğrulamak için vardır. O kişinin beyni yaptığını rasyonalize etmek için vardır. Mantıklı hale getirmek için vardır. Beynin ne iş yaptığı ve ne ne görev gördüğü konusunda yanılgımız olmasın. Beyin çok matematiksel rasyonel çalışır gibi görünür ama bu matematiksellik ve rasyonellik tamamen doğrulama amaçlıdır. Yoksa herkes kendi düşüncesinin normal, doğru, haklı olduğuna inanmaz. Dolayısıyla burada da mesela görme merkezlerinden başlayarak bütün bu algı merkezlerinin getirdiği bilgiyi mantık merkezi doğrulamaya çalışır. Dolayısıyla herkes her gördüğünden farklı bir soru çıkartabilir. Herkes her gördüğü konusunda farklı bir yorum yapar. Ve çoğuluşu toplum yapısına uyar bu. Burada yanlış olan bir şey yoktur. Esas yanlış olan belirli merkezlerden insanlara düşün düşünülmesi, inan denilenin inanılması, ve tek bir düşünme yer yer yer bir ortam yaratılmasıdır. Ve bunun e, böyle kabul edilmesi demek, bazı aklımıza takılan soruların da çözülmesiyle sonuçlanır. Örneğin, eğer kendim anlayışımıza göre çalışan ve nesnel, objektif bir çalışma anlayışına sahip olan bir organ olarak kabul ettiğinizde, dünyanın bazı yerlerinde İnsanların nasıl oluyor da yaşayabildiklerini, nasıl oluyor da o rejimlere katlanabildiklerini, nasıl oluyor da o problemlerle baş edebildiklerini anlayamayız. Oysa beyni rasyonalizasyon organı, inanç organı olarak gördüğümüz zaman bir Kuzey Kore'de bütün milletin tek tip bir insan haline getirilmesini gayet düzen anlarız. Çünkü beyin İnanma ve taklit organıdır. Ve dolayısıyla bütün bunları söylediğimiz zaman beynin sosyal bir organ olması konusu daha da iyi örneklenmektedir. Önümüzdeki hafta değerli dostlar e, beynin bütünsellik prensiplerinden üçüncüsüne yani beyindeki bütünsellikte sol ve sağ yarımların rolüne gelmeyi düşünüyorum. Ne iyi bir hafta diliyorum. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tandıda. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.